Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah Kardeşlerim İmam Muhammed bin Abdeli Vehhab'ın Rahimahullah Kasim ahalisine göndermiş olduğu davet mektubunun ikinci bölümünü okuyacağız inşallah ve burada İmam rahmetullahi. Aleyh İnsanları neye davet ediyormuş? Akidesi neymiş? İnancı neymiş? Neyi inkar edip neyi kabul ediyormuş? Onu elhamdülillah göreceğiz. İmam Muhammed'in rahimahullah akidesinin bizzat ehli sünnet akidesi olduğunu ortaya çıkarmış imam bu risalesiyle. Allah azze ve celle imama rahmet etsin. Anlaşılmayan alimlerden bir tanesi. İnsanlar hakkını yemişler. İnsanlar davetle, kinle, düşmanlıkla bir sürü iftiralar atmışlar. Elhamdülillah kapı gibi imamın akidesi, ameli ve insanları davet etmiş olduğu inancı ortada. Bakalım İmam Rahimahullah Kasım ehlini davet ettiği mektubun içeriğinde neler varmış? İmam Rahimahullah ne diyor? Ben Allah azze ve celle'nin isimlerini, sıfatlarını ta'til etmeden, tahrif etmeden, tecsim, teşbih ve tekiyfe düşmeden kabul ederim. Bu ehli sünnetin görüşü. Allah subhanahu wa taala kendisine hangi isimleri, hangi sıfatları yakıştırdıysa Resulullah Aleyhissalatu vesselam Allah subhanahu wa taala için hangi isimleri, hangi sıfatları sıfatlara sahip olduğunu söylediyse biz onları olduğu gibi kabul ederiz. Birisini kabul edip diğerlerini kabul etmemezlik etmeyiz. Hiçbirini kendi mecrasından çıkarmayız. Evet. Şimdi ben tatil ehli değilim diyor imam rahimahullah. Şimdi bakalım eğer biz kelimelerin içlerini doldurmazsak imamın ne demek istemiş olduğunu anlamayız. Taatil taatil. Ne demek taatil? Bunu anlayalım ki imamın rahimahullah ne dediğini anlamış olalım. Ve burada ehli sünnetin, ehli sünnetin isim ve sıfatlardaki görüşünü bilmiş olalım. Şimdi taatil nedir? Allah Azza Ve Celle'nin sıfatlarını ya hiç kabul etmemek taatil ehli. Taatil ettiler sünneti tatil ettiler isim ve sıfatları dendiğinde bu kimseler birkaç grupta ya sıfatları hiç kabul etmemek yahut da akıllarına uyduğu için sıfatların bazılarını kabul edip yine bazı durumlardan dolayı akıllarına uymadığından dolayı bazı sıfatları Allah Azze ve Celle için inkar etmektir. Ne şekilde olursa olsun bu ikisi de sapıklıktır, dalalettir. Ehl-i sünnetin gayrındadır. Nasıl oluyor? Allah Azze ve Celle'nin görme sıfatı var diyoruz değil mi? Allah Azze ve Celle görür. Allah Azze ve Celle işitir Celle Şanuhu. Allah Azze ve Celle'nin kudreti vardır diyoruz değil mi? Bunun yanında hadislerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği Allah Subhanahu ve Teala'nın nüzul sıfatı var. Allah Azze ve Celle'nin sahakı var. Allah Azze ve Celle'nin yedi var. Allah Azze ve Celle'nin dıhk sıfatı var. Şimdi ne diyorlar bunlar? E, el sıfatı insanda var. E o zaman insana ait olan bir sıfat Allah subhanehu ve teala için caiz değildir. La ilahe illallah. İnsan da görüyor, Allah azze ve celle de görüyor. Ama şimdi biz diyebilir miyiz ki insanın görmesiyle Allah subhanehu ve teala'nın görmesi aynı şey. Allah azze ve celle kullarını görmek için hiçbir şeye muhtaç değil. Ama bir kulun bir kulu yahut da bir kulun çevresindeki yaratılmışları görmesi için bazı şeylere muhtaç. Biz ilk önce göze muhtacız. Gözün içindeki e, yapı taşlarına muhtaçız. Işığa muhtaçız. Karşıdaki bir nesnenin olmasına muhtacız. Göz kapaklarının açık olmasına muhtacız. E bakın Allah Azze ve Celle'nin görme sıfatı var. İnsanın da görme sıfatı var. Nasıl burada? Bu iki sıfat birbirine benzemezler Allah Subhanahu ve teala hiçbir şeye muhtaç olmadan görür. Ama insanın görme sıfatı sadece Allah Subhanahu ve teala'nın ona vermiş olduğu yetkilerle tanımış olduğu hakla görür. Bu şekilde bunu dile getiriyorsak Allah azze ve celle'nin nüzulu de insanın nüzulüne benzemez diyelim. Ehl-i Sünnet'in görüşü bu. Allah azze ve celle dilediği gibi nüzul eder. Allah azze ve celle'nin bizim iman ettiğimiz kendisinin de bildiği şekilde dıh sıfatı vardır. Gülme sıfatı vardır deriz. Ama insan gülerken <gülüyor> yapar. Aha şebekelle. Allah da böyle güler demeyiz biz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu kelimelerle bunu kullandığı için biz aler-rasul el-ayn semi'na ve deriz işittik itaat ettik böyle kabul ederiz. Kim ki bunları bu sıfatları sahabenin radvanullahi teala aleyhi ecmaîn anlayışından, kavrayışından, kabulünden gayrı bir anlayış, kavrayış ve kabulle kabul ederse bunları başka başka kelimelerle, başka başka anlamlarla anlamlandırıp kabul eder insanlara pasteller pustellerse bu insanlar nedir? Ehli sünnet değillerdir. Allah Azze ve Celle sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde bulunmuş olduğu iman, itikat ve ameli kabul ediyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, Radu Anullahi Teala Aleyhim Ecma'in bizim için numuneler olarak ne yapmış Allah? Celle Şanuhu Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Nasıl? فَاِنْ آمَنُوا Bimisl ma amantu bihi faqad ihtedaw wa intawalla fa innemahu fi shiqaq Subhanallah subhanallah Fa amanu iman ederlerse bimisl ma amantu bihi sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse faqad ihtedaw muhakkaki hidayette olurlar Yani bu ne demek kardeşler bunları ezberleyin İlk başladığımızda derse, ben size söyledim, derse gelirken Allah için her birinizin elinde birer defterle kalemin olması lazım. Bakıyorum hiçbirinizde kalem yok. Sanki kahve sohbeti dinlemeye gelmiş gibi geliyorsunuz. Vallahi böyle ne yapılmaz? ilim elde edilmez. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? İlmi kaydetmek için sağ elinizden yardım alın. Hani hiçbirini sağ elinizden yardım almıyorsunuz. Maşallah Cafer gördü hemen ne yaptı bak. Ama tebrik ederim yani hemen defteri kalemi aldı eline. Vallahi ilim kaydolunmamış olsaydı yazım aletleriyle bize kadar nasıl gelirdi? Belki çok zeki insanlar ezberlerler ama ensiyan min hasaisil insan. Unutmak insanın hasalarındandır, özelliklerindendir. İnsan unutursa kalemle kaydetmiş olduğu varakaya bakar. Kaydetmiş olduğu kayıt aletlerine bakar, hatırlar. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Neyse. İmam Rahimahullah devamına şöyle diyor. Ben ta'til ve tahrifin tam aksine Allah subhanahu ve taala'ya onun bir benzeri yoktur o işitendir görendir diye itikad eder ne kendi zatını vasıflandırdığı şeyleri ondan nefyederim yani kaldırırım inkar ederim ne de kelimeleri tahrif edip yerlerinden oynatırım ne de isimlerinde ve ayetlerinde ilhada sapmam. Ne keyfiyetini takdir ederim, ne de onun sıfatlarını, yaratılmışların sıfatlarına benzetirim diyor. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları mahlukatın sıfatlarına benzemez. ehli Sünnet'in görüşü bu. İmam Rahimahullah daha ne, ne desin? Yani hangi kelimeyle kendi akidesini, amelini, inanç sistemini ortaya koysun? Ama bugün İmama Rahimehullah muhalif olan, düşman olan, kalbinde hıkt olan kimselere bakıyoruz, aleyhine neler neler söylüyorlar. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atılan iftiralar İmam Muhammed'e de atılmış. Kardeşim, sen başkasının dedikodusuyla ne yapma? İmamı ipe çekme. Gel imamın rahimahullah el-tevhid-i kitabını al oku. Hem imamın akidesini öğren hem de ehli sünnetin ne olduğunu öğren. Adam bir kelime söylemiş, arkasından bir ayet, bir hadis getirmiş. Bir şey iddia etmiş, arkasından bir hadis getirmiş, bir ayet getirmiş. Gel bak Kur'an'da olmayan, sünnette olmayan bir şey orada zikredilmiş mi? Şu var. <gülüyor> Kişiye her duyduğunu söylemesi günah olarak yeter. Vallahi iftira atılıyor. Yarın Allah Subhanahu ve teala'nın huzuruna gittiğimizde artık orada para yok, pul yok, bilmem ne yok, değiş dokuş yok, takas yok. Ne var? Haklının hakkı haksızdan alınmak var. Orada ne diyecek? Haklı olup da bu dünyada zayıf durumda olan kendisini ifade edemeyen mümin diyecek ki ya Rabbisen sen adili mutlaksın. Benim hakkımı bundan al. Bu benim hakkıma ne yaptı? Tecavüz etti. Diyecek Allah Azze ve Celle nasıl alayım kulum Rabbul Alemin Azze ve Celle bunu bildiği halde hakkın ortaya çıkması için konuşacak kullarıyla. Diyecek ya Rabbi benim onda hakkım var al. E nasıl? O zaman Allah Azze ve Celle onun hasenelerini ötekine ne yapacak? Verecek. Hasene transferi olacak. Bitecek. Yaptığı haseneler. Ama daha hak ödenmemiş olacak. Allah diyecek Azze ve Celle kulun bitti. E diyecek Ya Rabbi o bitti ama benim hakkım ödenmedi. E nasıl alayım? Ne yapayım yani Allah Azze ve Celle? sen konuşacak yani onlarla. Diyecek Ya Rabbi benim günahlarımı al ona yükle. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Vallahi adam eğer Haksızlık yapmamış olsaydı ne yapacaktı? Allah'ın izniyle, keremiyle direkt cennete gidecekti. Ama haksızlık yaptığından dolayı o kardeşinin hakkını üzerine geçirdiğinden dolayı onun günahlarını yüklenip kendi sevaplarının hasenatını ona verdiğinden ötürü cehenneme eli olacak. Az bir şey değil bu. Az bir şey değil bu. Çenemizi tutalım, dilimize sahip çıkalım. Resulullah ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Kim ki iki çenesine sahip çıkarsa, kefil olursa, iki bacağının arasına, yani avret mahalline, tenasül uzvuna sahip çıkarsa, kefil olursa ben de cennete kefil olur. Vallahi Allah bizi cehennem için yaratmadı. Ama biz sanki yalvarıyoruz ya Rabbi bizi cehenneme koy. Haşa kella. Yaptığımız işler böyle. Subhanallah. Evet, imamın rahimahullah, Allah Subhanahu ve Taala'nın isim ve sıfatlarındaki imanı, itikadı, inancı buymuş. Bir şeye benzetmiyormuş, tatil etmiyormuş, bir şeye teşbih etmiyormuş, ortadan kaldırmıyormuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının anladığından gayrı bir manayla onu ne yapmıyormuş? Manalandırmıyormuş. E aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının itikadı. Sen de bu itikat üzere ol. Evet. Ondan sonra ilhad nedir? İlhad. İlhad Sözlükte haktan ayrılmak ve sapmak demek. Evet. İslam dışı, yani Kur'an ve sünneti hayırlı üç, ilk üç neslin anlayışından ve menhecinden ayrılarak Kur'an ve sünneti hayırlı olan ilk üç neslin anlayışından, fehminden ve menhecinden ayrılarak daha sonra ortaya çıkan sapık ve bidat görüşleri benimseyen inkarcı tutum sergileyen kişilerin durumlarını ifade eden ve geniş manaları olan bir kelimedir. Resulullah ne buyuruyor aleyhisselam? Hayrün nâsi karni thumma lezzine yelûnehum thumme lezzine yelûnehum. İnsanların hayırlısı benim zamanımda olanlar. Kimler onlar? Sahabe-i kiram. Raduallahu teala aleyhi mecma'in. Ondan lüzinayalounhum. Onlar sonra onların arkalarından gelenler. Kimler? Tabiin. Sonra onları takip eden, onların arkasından gelenler, onlara yakın olanlar. Sahabe tabiin, atbağut tabiin. Bakın bakalım bu insanların akideleri nelermiş, İnanç sistemleri nelermiş. Bir de bugünkü insanların inan sistemlerini ne yapın gözden geçirin. Adalet terazisiyle ölçün bakalım ki bugünkü insanlar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın övdüğü radıyallahu anhum ve radu anh deyip de Allah Subhanahu ve Taala'nın tebcil ettiği kimselerin iman imanlarına uyuyor muymuş. Paralellik arz ediyor muymuş? Evet, subhanehu ve teala. Şeyh, Allah rahmet etsin, günahlarını bağışlasın. Çünkü, devam ediyor. Çünkü o zatın ne bir adaşı, ne bir dengi, ne de bir benzeri vardır. Yani Allah Azze ve Celle'nin adaşı yok, dengi yok, benzeri de yok. Leyse kemislihi şey'un. Kul huve Allahu had, Allahu samed. Yani kullardaki bazı isim ve sıfatlarla Allah Subhanahu ve Taala'nın bazı isim ve sıfatları ancak kelime cihetiyle birbirine benziyor. Mana ve mevhum içerik cihetinden birbirleriyle hiç birbirine benzemiyor. Subhanallah. Allah rahmet etsin İmam bu sözünü İhlas suresinden çıkarmış oluyor. Ya bakın bir kelime kullanmış mübarek adam. Vallahi ya bir ayeti kerimeye dayandırmış ya Resulullah aleyhissalatü vesselamdan sahih bir hadise dayandırmış. Ama bu adama iftira atıyorlar. Kimler iftira atıyor? Onlar da gelecek. Onlar da gelecek. İftira atan adamlar neden iftira atmışlar imama? Çünkü imam onların pisliklerini ortaya çıkarmış. Akidevi ve ameli cihette. Onları ne yapmış? Ortaya çıkarmış ki herkes bunların neye inandıklarını, neyi inkar edip neye reddiye verdiklerini görsünler. Sahabe-i kirama nasıl tezat teşkil etmiş olduklarını görsün herkes bunları tanısınlar diye. E tabi bunlar İmam'ı Allah ne yapmazlar tebcil etmezler. La havle ve la kuvvete illa billah. ya Rabbena. Evet. İmam Allah devam ediyor. Ve o Allah Subhanahu ve teala kullarıyla yani yarattıkları yarattığı mahlukatla kıyaslanamaz. Ne isimlerinde, ne sıfatlarında, ne de fiillerinde kullarınınkilere benzeyen hiçbir benzer taraf ona atfedilemez. Evet, o kendi zatını da Başkasını da herkesten daha iyi bilen zira kendisine yakışanı ve layık olanı Kur'an ve sünnette bildirmiştir. Allah Azze ve Celle kendisini hangi sıfatlarla muttasıf kıldıysa bizim o sıfatlarla Rabbul Alemin Azze ve Celle'yi muttasıf kılmamızı istemiş ki bunları bize bildirmiş. Yani Allah Subhanahu ve Teala bunlar iş olsun diye mi zikretmiş Kur'an'ın Kur da kelamında? Akidemiz böyle olsun diye. Evet. Evet. Şimdi kendi zatına ve şanına layık bir şekilde kendini tavsif etmiş diyor imam burada. Bunu nereye dayandırıyor? Bunu şuraya dayandırıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Senin zatını sena ettiğin, övdüğün, met ettiğin ölçüde seni sena etmeye gücüm yetmez. Hadisine vurgu yapıyor. Resulullah Aleyhisselam elini kaldırıyor. Ya Rabbi seni övmeye, sena etmeye, sana hamd etmeye, sana şükretmeye, senin istediğin gibi, istediğin kelimelerle seni övmeye gücüm yetmez. Sen kendini övdüğün gibisin. Resulullah böyle buyuruyor. Bunlar diyorlar ki: "Yok." Resulullah Aleyhissalatu vesselam böyle söylese dahi onların manası böyle. La havle ve la kuvvete illa billah. Siz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e onun getirdiği dinin iman esaslarını mı öğretiyorsunuz? Bu dünyada akılcılıkla yürüyenler ya öteki dünyada akıllarını cehennem ateşinde bulacaklar. Bu dünyada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın akidevi ve ameli cihette bize öğrettiği şeyleri akıllarını ön plana tutarak tahrif edenler, tezyif edenler, tatil edenler, teşbih edenler, temsil edenler ve mecrasından çıkaran kimseler akıl cihetiyle yarın ahirette Allah tarafından suçlu bulunacaklar. Öyle olacak olsaydı Resulullah onu öyle söylerdi Aleyhisselatü Vesselam. Ağzına sıktı mı gelirdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın? Bizi ayeti kerimeyi okuruz. Nisa suresi 122. ayet. Allah Azza ve Celle'den daha doğru sözlü olan kim? Bunu okuruz ama Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an'da kendisini tavsif ettiği gibi tavsif etmeyiz Allah'ı. Böyle şey olur mu? Ehli sünnet Allah Subhanahu ve Teala kendisini nasıl vasıflandırdıysa, Resulullah Aleyhisselam bunu hangi kelimelerle dile getirdiyse ehli sünnet ve cemaat olan kimseler bunu kabul ederler. işittik, itaat ettik derler. Kim bunu yamultursa ehli sünnetin haricine çıkar. Allah bu gibi kimselerden olmaktan bizi muhafaza buyursun. Evet kardeşler. İmam Rahimahullah tekrar mektubunda ne yapıyor? Devam ediyor. Ehli sünnetin muhaliflerinden olan batılı savunan, tekyif ve temsil ehlinin onu vasfetdiği şeylerden tahrif ve ta'til ehlinin ondan nefyettiği şeylerden de onu tenzih ederiz. La ilahe illallah. Subhanallah. Subhanek ya Evet. <gülüyor> ne demek bu? Yani Allah Subhanahu ve teala kendini vahiyinde, yani Kur'an-ı Keriminde ve vahyi metlu olan sünnet-i Çünkü biz vahyi ne yaparız? İkiye ayırırız. Vahyi metluv Fatiha ile kule uzv rabbi nas sureleri arasındaki 114 sure yani Kur'an-ı Kerim'in tümü bir de Allah Azze ve Celle Kur'an'da zikretmediği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden konuşması. Vahyi, metluvun gayrında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmesi. Evet. İşte Allah Subhanahu Wa teala kendini vahyinde hangi vasıflarla vasfettiyse, onu olduğu gibi hiçbir şeye, hiçbir şekilde değişikliğe uğratmadan kabul eder. Kendisini vasıflamadığı şeylerden de Rabbimizi beri kılarız diyor. Bunun manası bu. Aynı şekilde İmam Ebu Hanife rahimehullah, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel, İmam Malik Rahmetullahi aleyhime ve sair müctehid imamlar. Hepsi bu şekilde söylemişler. Açın bakın onların dört büyük imamın itikat esasları neymiş? Açın bakın hepinizin evinde var. Şöyle 30-40 sayfalık 50 sayfalık bir e, küteybiyat, küçük bir kitapçık. Allah hakkı için bunu kim okudu? Kimin evinde var onu söyleyin ilk önce. De var. Kimde var? Elini kaldırsın. <gülüyor> Beş kişi. Kardeşler burada en az elli altmış kişi var. Yani biz bunları okumazsak Rabbimizi nasıl tanıyacağız? Rabbimiz Celle ve Ala kendisini nasıl tanıtmış? İmamlarımız rahimahumullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ve Allah Subhanahu ve Taala'nın dilinden Rablerini nasıl tanımışlar ve bize nasıl tanımamızın gerektiğini öğretmişler. Nereden bileceğiz? Kitap var, evde süs. La havle ve la kuvvete illa billah. Böyle saçmalık olur mu ya? Benim evde balım var. Bal, bir şişe bal. Evet, talha baldan yedin mi? Ya valla seyrediyorum onu. Maşallah çok tatlıymış. Kim söyledi? Amcamın oğlunun eşi. Böyle dangalaklık olur mu ya? Evinde bal varsa açacaksın. Kavanozun kapağını şöyle parmağınla şahadet parmağı çıkaracaksın o koyla ağzına biz çalacaksın. Elhamdülillah bütün vücudun en ince noktalarına kadar ne yapacak? Balın lezzetini alacak. Kitap var. Kitap bana bakıyor ben kitaba bakıyorum. Ama okumamışım kitabı anlamamışım. Ondan sonra diyorum ki e benim elhamdülillah itikadım. Aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın itikadı. Sahabe-i Kiram'ın itikadı. Müşte-i itikadı. E gelse bir tanesi sorsa sana bir akıl daha ne çıkar. Yahu nasıl vasfetmiş Allah kendini Celle o. Ne deriz o zaman? Vallahi bilmiyorum dur kitaba bir bakayım. Evde. Baktıktan sonra hem ben öğrenirim hem sana öğretirim. La havle hule kuvvete illa billah. Kepazeliğin bini beş para olur böyle olunca. Evet. İmam Allah ne yaptı? Şimdi İlhad'ı anlattı, Tekif'i anlattı, şey, e, Taat'ı ile anlattı. Tekif'i de anlatıyor. Ki anlayalım Tekif ne demekmiş. Bundan beri olalım. Tekif ehlini kabul etmeyelim diye tekyiften de beri olduğunu ne yapıyor söylüyor. Evet kardeşler. Şimdi tekyif Allah Subhanahu ve teala'nın sıfatlarının mahiyetinin nasıllığı hususunda ileri geri konuşmaktır. Allah Subhanahu ve teala nuzul eder, iner diyoruz biz. Ne zaman iner? Gecenin son üçte biri kaldığında. Nasıl iner? İndiğinde siz ne diyorsunuz Allah Subhanahu ve teala yedi kat cemaanun ötesinde Arşının üzerinde el er Rahmanu Arş isteva. E göre Arştan acaba boş yer kalır mı şu bu? Vallahi Ömer diye Allahu anhuya ihtiyaç var Sabir al Rayhi diye birisi var biliyorsunuz. O da ilk önce ne yapmış daha önceki derslerde hatırlı hatırlarsınız anlatmıştım. E işte Allah Azze ve Celle inerse Arşının üstünden. Mekanı boş kalır mı deyince İmam Ömer radıyallahu anhu ne yapıyor? Diyor gel buraya getir onu bağlayın eline yani Cuma namazından sonra güzelce onu akıllandırıyor. Üç cuma. Sabık ne diyor ondan sonra? Ya imam diyor öldüreceksen beni diyor öldür yoksa diyor ben akıllandım elhamdülillah. O diyor fesat diyor fikirler başımdan gitti. Ama şimdi artık Ömer yok. Ömer'in neyi yok? Vekili de yok. Ömer gibi olanlar da yok. O zaman ne yapacağız? Böyle düşüncelerden aklımızı temizleyeceğiz. Sahabe-i kerâm, aleyhi ne yapmadılar? Böyle iman etmediler. Onların iman ettikleri kitaplar da var. Allah iner dedi mi Resulullah Aleyhissalatu İner dedi. Allah iner. Nasıl iner? Vallahi bilmiyorum Allah ineceğinden bahsetti, nasıllığından bahsetmedi. Benim cebimde bir anahtar var. Var mı benim cebimde anahtar? Nasıl? Ben söyledim benim cebimde bir anahtar var, anahtarım var. Pantolonun cebinde. Niceliğini bahsetmedim. Küçük anahtar değil, büyük anahtar değil, ortanca değil, Efendime söyleyeyim, çift dilli değil, bilmem ne değil. Bundan bahsetmedim. Anahtarımdan bahsettim. Siz der misiniz Talha hocanın cebinde anahtar var diye? Dersiniz. Çünkü söyledim ben size cebinde anahtar var diye. Anahtar var diye olmamış halde yalan söyleyecek durumum da yok. Ama dese ki size bir tanesi. Yahu bu anahtar kapı anahtarımı, mı? Motor anahtarımı, mı? Taksi anahtarı mı? Gemi anahtarımı mı? Anahtar. O zaman ne dersiniz? Biz bilmiyoruz. Anahtarını söyledi ama anahtarının hangi tip anahtarı olduğunu söylemedi. Allah Subhanahu ve Teala indiğini Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın diliyle bize bildirdi ama nasıl indiğinden bahsetmedi. O bize lazım değil. Kendi zatına ve şanına layık bir şekilde Allah Azze ve Celle ne yaptı? Nüzul etti. Nüzul ediyor ve nüzul edecek de. Bizim imanımız buna. Evet. Ondan sonra arkadaşlar temsil ben temsilden de beriyim diyor ya İmam Rahimahullah. Temsil neymiş? Bir şeyin her yönden diğerine benzediğini iddia ederek aynısı olduğunu kabul etmek. Bu elim, bu elimin aynısı. Bu gözüm, bu gözümün aynısı. Bu kulağım, bu kulağımın aynısı. E Allah Azze ve Celle'nin eli var mı? Var. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ benim de elim var sen dersen ki Allah Azze ve Celle'nin eli benim elime benziyor haşa şey bu küfür bu Allah Azze ve Celle'nin evet Allah Azze ve Celle yedullah dediği için biz ne yaparız Allah'ın elinin olduğunu anlarız iman ederiz ama Allah'ın Celle ve Ala elinin nasıl olduğu hususunda söz söylemeyiz Allah bildirmedi bize iman ederiz Allah'ın Zatına ve şanına layık bir elinin olduğunu ama yedullah kelimesini kudretullah olarak ne yapmayız? Tevil etmeyiz. Allah Azze ve Celle'nin ağzına haşa ve kella sakil miydi, sıklet miydi, ağırlık mı getiriyordu? Yedullahi fevka eğdiyim diyeceğine kudretullahi fevka eğdiyim deseydi olmaz mıydı? Öyle olacak olsaydı öyle olurdu. Rabbul Alemin Azze ve Celle onu herkesten daha iyi biliyor. Senin Rabbin olan Rabbul İzzet onların vasıflandırmalarından yüce ve uzaktır. Selam resullerin üzerine olsun. Övgü alemlerin Rabbi olan Allah Celleşânuhu'ya aittir. Esafat es Suresi 180 ve 182. ayetler. Onların vasıflandırmaları diyor bak. Demek ki Allah subhanehu ve teala kendisinin ve peygamberinin vasıflandırmasını kendisi için vasıf kabul ediyor. Bunların gayrındaki vasıflandırmaları kabul etmiyor Allah celle ve ala. Öyle değil mi? Onların vasıflandırmalarından münezzehtir diyor. Biz kul olarak bize düşen vazife Allah subhanehu ve teala'nın söylediğiyle yetinmek. Resulullah aleyhissalatü vesselamın söylediğiyle iktifa etmek. Yoksa bir şeyler kotarmak değil. Sahabe, tabi'in, etbavut tabi'in, Müctehit imamlar buna böyle iman etmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra gelen, sünneti tezgif eden, sünneti kabul etmeyen, akılcılıkla yürüyen kimseler de Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabını beğenmemişler. Tabi'ini beğenmemişler. Etba'ud-tabi'inin imanını sorgulamışlar adamlar. Kendi akıllarını ilah olarak kabul etmişler. Biz bunlardan beriyiz. Allah Subhanahu ve teala bunlarla bizi ne bu dünyada ne ahirette yan yana getirmesin. Amin. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabıyla beraber bizi haşretsin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bizi Haşrucem eylesin. Allah rahmet etsin. İmam Rahimahullah ne yapıyor? Devam ediyor. Ne diyor? Kurtulan fırka Allah Azze ve Celle'nin fiilleri konusunda kaderiye ve cebriye arasında vasattır. La ilahe illallah. Yani ben Cebriye'den de beriyim, Kaderiye'den de beriyim diyor imam. Bu ne demek? Yani Cebriye ne yapmışlar? İman hususunda haddi aşmışlar. Öteki de haddi aşmışlar? Bakalım şimdi neymiş? Kurtulan fırka diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Efendimiz ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Musa'nın aleyhisselam ümmeti diyor 71 fırka oldu. İsa'nın aleyhisselam ümmeti 72 fırka oldu. Benim ümmetim 73 fırka olacak. Sadece bir fırka. Benimle beraber cennete gitmeye hak kazanacak ötekinler ateş ehli olacak. Sahabe-i kiram radıhallahu vallahi çok akıllı. Belki füze yapmadılar, tayyara yapmadılar, gemi yapmadılar ama iman cihetinde ne lazımsa sordular. Şimdi Resulullah ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? 73 fırka olacak. Yahu 73 fırkayı ayrı ayrı birinci fırka, beşinci fırka, dokuzuncu fırka, 90' fırka bu şekilde sormak mı daha basit yoksa ey Allah'ın Resulü kurtulacak olan... Fırka hangi özelliklere sahip deyip de o bir tek fırkayı mı öğrenmek daha basit? Bir tek fırkayı öğrenmek daha basit. O bir tek kurtulacak olan fırkanın arkasından giderken demek ki ötekinden dalalet tehli hepsi batılı onları bırakmış olacaksın. <gülüyor> evet. Soruyorlar. Onlar kimlerdir ya Resulullah? Deyince efendimiz aleyhissalatu vesselam ne buyurdu? Onlar diyor bir topluluktur, kurtulan fırka. Bakın bütün batıl ehli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah söylüyor. Şimdi hadis var diyeceksin. E, hocam peygamber aleyhissalatu vesselam ne buyurdu? Men kâle la ilahe illallah el e, Tamam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen cennete gidecek ama o La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah kelimesinin içini doldurmak lazım. Var mı Mu'tezile La İlahe İllallah'tan gayri bir şey söylesin? Var mı Cebriye, Cehmiye, Kaderiye La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah'tan başka bir şey söylesin? Herkes aynı şeyi söylüyor. Hariciler için Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurmuyor mu cehennemin köpekleridir diye? Hariciler de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah söylüyorlar. Adamların alınları, elleri, dizleri, ayaklarının, Kabe'nin kemiklerinin yanları deve tabanı gibi olmuş secde etmekten. Hiçbirisi birisi bizim gibi semirmiş değildi hariciler. Hepsi dal gibi insanlardı. Üç lokma bir şeyler yiyorlardı, oruç tutuyorlardı. Kur'an-ı Kerim okuyorlardı sallana sallana. Ama Ali radıyallahu anhuyla... Hz. Muavya radıyallahu anhu'yu tekfir ettiklerinden ötürü Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu kimselerden razı olmadıklarından dolayı Resulullah Aleyhisselam peygamberlik gözlüğüyle görmüş. Peygamberlik dürbünüyle bakmış. Allah haber vermiş Celle Şanuhu. Namazlarınızla namazlarını diyor kıyaslayacaksınız. Kendi namazlarınızı diyor. Küçük göreceksiniz. Kur'an okumalarını göreceksiniz diyor. Ne yapacak? Şaşıracaksınız. La yücevizu halakimehum. Onların diyor hülkumlarını geçmeyecek, boğazlarını geçmeyecek. Yahrucune mine d-dine kema yahrucu mine ramiyye fümme la ya'udune fihum şerr-ül <gülüyor> halqi vel halika. Sübhanallah. La havle ve la kuvvet illa. Adamlar inançları için canlarından oluyorlar. Pazartesi, perşembe orucunu bırakmıyorlar. Geceleri sadece Kur'an-ı Kerim okuyup secde etmekle geçiriyorlar. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesini tekfir ettikleri için Allah Azze ve Resulü ne buyuruyor? Onlar diyor cehennem köpekleridir. Hadi alın bakalım. Kardeşler demek ki çok ibadet etmek ne yapmıyormuş? İnsanı cennet ehli yapmıyormuş. Çok ibadet etmek. Hayrul amal indallahi azwa'uha wa in qal. Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Amellerin diyor hayırlısı az da olup da diyor devamlı olandır. Az da olsa devamlı olandır. Bu adamlar ne yapıyorlardı? Hem devamlı hem de çok ibadet ediyorlardı. Allah razı mıydı bunlardan? razı değildi. Nereden biliyoruz? Resulullah, Resulullah haber verdi onun için biliyoruz. Vesselam. Demek ki akidenin sağlam olması lazım. Bağlandığımız inanç sisteminin sağlam olması lazım. O da Resulullah <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği her şeyi onun getirdiği kabul edeceğiz, onun getirdiği şekilde Allāh ﷻ diyeceğiz. Başımızın gözümüzün üstünde yeri var. <gülüyor> Yamulttuk mu ayrılacağız? Şimdi adam ne yapıyor? Sayda gidiyor, kuş avlamaya, arpacık, gez, göz, göz. tuttu, şeye vur, vurmak istedi. Menzildeki ne vurmak istedi? Tüfeğin borusundan. Mermiler o küçük habbeler çıktı mı Alcıcık bir sapma oluşsa 100 metre, 150 metre, 200 metre gidince o ne yapıyor dağılıyor ve menzildekini vurmuyor. <gülüyor> Hedeftekini vurmuyor. Neden? Dağıldığı için. İşte küçücük bir sapma olunca senin de akıdan ne yapacak? Bozulmuş olacak ve Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi iman etmiş olmayacaksın. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın gösterdiği gibi iman etmiş olmayacaksın. Sahabe-i kiramın rıdvanullah teala aleyhim imanı gibi iman etmedikten sonra da işte bi tum hum fi Eğer diyor ayrılırsanız diyor şüphe içinde. <gülüyor> ayrılık içinde olacaksınız. <gülüyor> Bugün ümmeti Muhammed neden ayrılık içinde? Herkes bir tarafa çekmiş. Herkes la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ehli sünnetlik iddia ediyor ama hayatta tatbik ettiğimiz düşünceler, ameller, fiiller, itikatler, inançlar ayrı ayrı değişik değişik. Allah bunu bizden sorar. Onun için kardeşler ne yapmak lazım? Sahabe-i kiramın iman ettiği gibi iman etmek lazım. Bu da kitaplarımızda elhamdülillah mevcut. Daha Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'i ne yapmadı? Sadırlardan ve satırlardan silmedi, almadı. Kıyamet kopmadı. Tevbe etmeli, hak olan yolda yürümeli insan. Evet. Şimdi kardeşler, Alimler Allah rahmet etsin. Allah onlara şefaatçi yatsın bize. Allah Azze ve Celle'nin fiillerini kabul etmede insanların üç gruba ayrıldıklarını ne yaparlar? Kabul ederler. Yani Allah Azze ve Celle'nin fiillerini kabul etmede insanlar üç grup oluşturmuşlar. Bunların ilki ihtiyar. Yani... Kulun kendi fiillerini seçmesinde ve uygulamasında serbesti üzere oldukları görüşüne meyiletmişlerdir. Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır derler. <gülüyor> Allah Subhanehu ve Taala kulun kuluna hiçbir şekilde ne yapmaz, karışmaz, müdahil olmaz derler. Kul istediği gibi çalıp, istediği gibi oynar, oynayabilir. Hayat sürer derler Yok ya Sen tren yapıyorsun Trenin iki tane neyi var Rayı var O tren Döşenmiş olan O raylardan gitmek mecburiyetinde E5 karayolunda yürüyor mu tren Yürütemiyorsun Tayyareler ne yapıyor Semada uçuyor Gökyüzünde uçuyor ama her devletin neyi var? Hava sahası. hava sahası var. Hava sahasını ihlal edince ne yapıyorlar? Yerden bombayla patlatıyorlar seni. Rus'un tayaresini düşürdükleri gibi. Neymiş? Girmiş bizim hava sahamıza, ihlal etti. Bum. E bakın şimdi. İnsanların koymuş olduğu hava sahasına adam tecavüz edince gökten düşürülüyorsa yere. Allah Subhanahu ve Teala'nın koyduğu kaidelere riayet etmeyen kişiyi Allah Celle Şanuhu cehenneme düşürmeyecek mi? Heh. Subhanallah. Allah'ım bizi cehenneme düşmekten sen koru muhafaza eyle ya Rabbim. La havli ve la kuvvete illa billah. Subhanak ya Rabbim. İşte kul kendi fiilinin yaratıcısıdır. Allah Subhanahu ve Teala kula hiç ne yapmaz, karışmaz. İstediği gibi ne yapar? Hayat sürer. İyilik de yapsa, kendi isteğiyle, kötülük de yapsa kendi isteğiyle. Ya tamam insan ne yapar? Fiillerini husule getirir ama Allah Subhanahu ve Teala ona izin vermese bunu husule getirebilir mi? İşte bu inceliği tutmadığı için bu kimseler ne yapıyorlar haddi aşmış oluyor ehli sünnetlikten dışarıya çıkıyorlar e tabi kimse efendime söyleyeyim ne yapmayacak bana müdahil olmayacak ben istediğimde namaz kılarım istediğimde ee, Allah göstermesin zina ederim yahut da e, kötü bir fiil yapabilirim kendi ihtiyarımda bu seçimimde ama Allah Celle Şanuhu, bilgisi dahilinde bunu yaparım izin vermesi dahilinde yaparım bana o güç ve kuvveti tanımasında bunu yapabilirim Allah'tan habersiz bunu yapamam Allah subhanehu ve teala ben bunu seçerim o da ne yapar yaratır bunları bu yolları bana açar Ehli sünnetin görüşü bu ama ben kötülüğü tercih ettiğim için beni ne yapar sigaya çeker Allah Subhanahu ve teala iman edip de salih amel işleyeni de cehenneme koyacak değil. Öyle değil mi? Evet işte bu batıl görüşü savunanlar kaderiye mezhebiyle mu'tezile mezhebinin salikleri olmuşlar. İstediği gibi yaşar diyor. Başı boştur yani hayvan gibi. Yo, Allah Subhanahu ve teala hayvan gibi yaşasın diyor bizi ne yapmamış? yaratmamış. Kanun kaide koymuş. O kanun kaideye koyma mecbur kanun kaideye uyma mecburiyeti bize getirmiş. Biz dileriz. Hayrı dilersek Allah hayrı ne yapar? Yaratır. Şerri dilersek şerri yaratır. Ama şerri işlediğimizden dolayı da Allah Celle Şanuhu ne yapar? Bizi hesaba çeker. <gülüyor> İkincisi Birincisi ihtiyardı kul istediği gibi ne yapıyordu kendi fiiliyatını seçiyordu. İkincisi cebre etmişlerdir, yani kulların fiillerinde hiçbir dahilleri yoktur derler. La ilahe illallah tam bunun tersine bakın kardeşler tüfeğin borusunu demin ne yapmıştık misal vermiştik. Eğer tüfeğin borusundan azıcık saptığında ne yapıyor? Hedefi vuramıyorsan işte bunlar da sapmışlar, sapkın olmuşlar, hedeften ayrılmışlar. Bunlar ne diyorlar? Allah subhanehu ve teala ezelde kullarının neler yapacağını yazıp takdir ettiği için, onun yazdığı ve istediği için, Kullar o şekilde yapmak durumundadırlar. Ellerinde başka seçenek yoktur. Kullar adeta yazılan bir senaryoyu oynayan oyuncular mesabesindedirler. Yazılanı oynarlar, değiştiremezler derler. Evet, kulun buna bir müdahalesi kesinlikle yoktur diye iddia ederler. Bunlar da cebriyeyi oluşturmuşlar. Sübhanek Ya Rab, Ya Rab, Sübhanek Allah'ım biz bunlardan beriyiz. Evet kardeşler ne kadar oldu? Biraz daha sıkın dişinizi 5-10 dakika hemen bitiriyorum inşallah. Bir misal vereyim bu cebriyenin batıl olduğunu hem akille hem nakille ne yapacağız? Ortaya koyacağız. <gülüyor> Ah Cafer burası çok dar olmuş Cafer. Şimdi bunlar diyorlar ya Allah Azze ve Celle yazmış kullar oynuyor. Bakalım bunların dediği doğru mu? Misal getireceğim size bu meseleyi daha iyi anlayacaksınız. Bir hakim var düşünün. Hakimin önünde yazı çizi aletleri var. Kronometre var. Hakim ne yapmış? Elini bağlamış oturup seyrediyor. Önden de bir yol geçiyor. İki kişi hakimin önünden bağırarak ne yapıyorlar? Koşturuyorlar. Birisi imdat istiyor. Bir tanesi de arkadan sövüyor, sayıyor, siliyor. Yakalayınca ben sana gösteririm diyor. Hakim bunların halini görünce Kitabı açıyor önündeki kara kaplıyı, defteri açıyor, yazıyor. Kronometreyi çalıştırıyor. Arkadakinin hızını, öndekinin hızını hesaplıyor. Diyor ki 15 dakika sonra arkadaki öndekini yakalayacak, öldürecek. Bunu kaydediyor defterine. Mühürlüyor, imzalıyor, defteri kapatıp bırakıyor. Bekliyor. Bekliyor. Yarım saat sonra Biri maktül biri katil olarak Ne yapıyor hakimin huzuruna geliyor Hakim diyor ki Sen mi öldürdün bunu Ben öldürdüm Ben diyor, Sen öldürmeden önce Bunu ne yapmıştım deftere yazmıştım Açıp bakıyor gösteriyor Katil diyor ki Subhanallah gerçekten yarım saat önce Bu adam bunu yazmış yani ben öldürmeden önce Sen bunu yazmasaydın Ben bunu öldürmezdim Sen bunu yazdın ki ben bunu öldürdüm diyebilir mi Deyemez, deyemez. Ha. hakime bu şekilde savunmayla kendi kuyruğunu kurtaramıyorsa bu adam Allah Subhanahu ve teala ezeli ve ebedi ilmiyle <gülüyor> kullarının dünyaya geldiğinde nasıl davranacaklarını bildiği için yazıyor levh mahruza yoksa Allah Subhanahu ve teala yazdığı için sen yapmıyorsun o zaman ben derim ya Rab sen kadir mutlaksın, yegane hakimsin. Sen bunu yazdın, ben bunu değiştiremem, yazmasaydın bana. Öyle değil mi? O zaman Allah Celle Şanuhu ne der bana? Bir şey der mi? Eğer Allah Celle Şanuhu yazdı diye ben bunu cebren yapacak olursam, Allah beni ne tutmaması lazım, sorumlu tutmaması lazım. Ben şimdi Mustafa'ya diyor, Mustafa gel buraya. Geldi Mustafa buraya. Kır gözlüğü? Mustafa ne yapıyor? Hocasıyım diyor, ondan büyüküm diyor. Çat gözlüğü kırıyor. Mustafa öde gözlüğü. Neden kırdın gözlüğü? Ben böyle diyebilir miyim? Ha, eğer böyle dersem Mustafa ne der? Ya hocam, bak kusura bakma ama akıl bir adamsın, akıllısın. Sen Mustafa dedin, beni çağırdın, gözlüğü elime tutuşturdun, kır bunu dedin, ben de çat kırdım. Şimdi diyorsun ki öde gözlüğü. Yahu sen bu eski gözlüğü yenilemek için mi böyle yapıyorsun bana? Öyle değil mi? Demez mi Mustafa kendini savunmaz mı? E bunu Mustafa savunuyorsa 10 liralık gözlüğü ödememek için, ebedi alemde Allah Azze ve Celle beni cehennemde yakacaksa, ben kendimi savunmak için demem mi ya Rabbi? Sen yazdın. Benim bunu değiştirmeye kudretim yoktu. Allah'ım sen Allah'sın ben kulum. Ya Rabbi burada bir hata var desem haşa ve kelle. Ne der bana Rabbul Alemin Azze ve Celle? Vallahi hiçbir şey söylemez. Der ki kulum ben seni imtihan için böyle yaptım. Değil mi? Allah Azze ve Celle yazıyor. Cebretmek için değil bizim dünyaya geldiğimizde ne yapacağımızı bildiği için ezeli ve ebedi ilmiyle buna vakıf olduğu için Allah Azze ve Celle yazıyor. Yoksa yazıp da bizi zorlamıyor. Aldınız mı şimdi gördünüz mü bu Cebriye mezhebinin nasıl batıl olduğunu? Yani, Gözlüğü kırma Mustafa. Yani Allah kendisine küfredilmesine razıymış gibi anlaşılıyor otomatik ya bunlar batıllar işte kardeşim dedik ya sen haktan ayrıldığında ne yapıyorsun tutturamıyorsun La la ben... Ya Mustafa artık bunu böyle çorap söküğü gibi bunun batılılığını ne yapabiliriz çoğaltabiliriz. Cevrisatın önüne gözle Evet kardeşler. Ama hocam Mustafa parasını de. Yok canım biz ne gözlüğümüzü kırdırız ne parasını isteriz. Evet kardeşler üçüncü bir grup var ki bunlar orta yolu tutmuşlar. Bu ehli sünnet görüş elhamd e üzerinde olduğumuz görüş ve İmam Muhammed'in rahimahullah savunduğu görüş. Evet ne derler bütün fiillerde Allah ha celle ve ala ve insana eşit görevler verirler. Buna göre kul kendi iradesi ile hayrı da şerri de irtikap eder. Allah subhanahu ve taala da ona bunlara yap bunları yapabilme kuvveti verir. Kullarını şerri ya <gülüyor> hayrı yapmaya cebretmez. Kulların kendi iradeleriyle seçtiklerini uygulama fırsatlarını onlar için yaratır. Ehli sünnetin görüşü bu. Bu görüşü savunanlar ehli sünnet vel cemaat mezhebinden olanlar. Bak İmam Nasrullah kendi akidesini sünnet üzere, ayet üzere almış. Siz de bu şekilde olun demiş. Kasım ehline mektup göndermiş. Kardeşler, bugün inşallah burada şey edelim, kalalım. Bir saatten ziyade oldu allah Alem. Ben ne yaparım? Devam ederim ama siz başladınız yamulmaya. Yani sizi daha çok hüzlemek için ne yapayım? Burada keseyim. Bir dahaki haftaya Allah benim ruhumu almazsa Celle ve sizi de sağ ve sihatli kılarsa... Yine ne yaparız toplanırız. Yine bazı şeyleri dilimizden geldiği kadar, elimizden geldiği kadar zikretmeye çalışırız. Vesallallahu ala nebiyina Muhammed ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ahiru da'wana elhamdülillahi rabbil âlemin ve selamu aleyküm ve